Açık kitaptan alıntılar Madde Galata Yazan Nuh Köklü Sunan İlksen Mavi Tuna Mahalle, Kurtuluş Savaşı'nda başına isabet eden mermi çıkartılmadığından söylediklerinin gayipten haberler olduğuna inanılan Recep'in, Abdülhamid'in son selamlığa çıktığı günü hayatının en önemli gailesiymiş gibi anlatan Rüstem'in, haca gittiğinden değil de alameti i farikası gibi duran sakallarından dolayı hacinamlı bakkal İsmet'in zengin evlerine temizliğe gittiği günlerini dostunu kurşunlayan oğlunun Mabustamında ziyaretleriyle bölen Makbule teyzenin, İlkokuldan terk ettiği günden beri varlığı unutulan, varlığını kendisine değil de her daim giydiği buruşuk pardesüsünden dolayı Kolombo'ya borçlu olan Fahri'nin...